Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV'den tüm yaşlılara, tüm büyüklerimize, tüm küçüklerimize, bilhassa öğrenci kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Evvela âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan Allah'tır. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamde layık olan odur. Allah'ın güzelliği, esenliği üzerinize olsun efendim. Salatu selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in Ehli Beytin ve Eshabı'nın üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimiz'le birlikteyiz. Söz Hakkı başlıyor efendim. Efendimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Hamd olsun. Nasılsınız? Hamd olsun Efendim bandırmadan Yusuf Öztürk sormuş. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocama bir sorum olacak, iletebilir misiniz? İnsan secde edilen midir yoksa secde edilen midir? Eden midir yoksa secde edilen midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. <gülüyor> Esselatu selamu aleyke ya seyyidel evveline vel وَإِلٰى جَمِّ الْاَنْبِيَيْ وَالْمُرْسَلِينَ وَإِلٰى جَمِّ الْاوْلِيَيْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالرَّبِ الْعَالَمِينَ İnsan secde edilen varlık mıdır yoksa secde eden varlık mıdır? İnsan hem secde eden varlıktır hem de secde edilen varlıktır. Belki şöyle anlamak daha doğru olur. Secde ettiği için secde edilmeye layıktır. Eğer secde ederse, secde edilmeye layık olur. Ne dedi kardeşimiz? İnsan. Beşer değil, insan. Yani Hazreti İnsan. Hazreti İnsan olmuş, beşer. Secde edilmeye layıktır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, ben çamurdan bir beşer yaratacağım, ona ruhumdan nefrettiğimde, Hepiniz toptan ona secde edin. Onun için secde edin, buyurdu. Hem melekler, hem cinler buna beraber bütün varlık, yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi ona e, secdededir. Onun emrine müsahar kılınmış. Onun için yaratılmış yani. Hepsini insanın hizmetine verdim, buyurdu. Eğer Allah her şeyi insanın hizmetine vermişse, her şey insan için itaattedir. Allah'a itaat ediyor ama insan için, insana hizmet için itaattedir. Dolayısıyla secdededir. Eğer Allah ben ona ruhumdan nefettiğimde ona secde edin dediğinde, secde ruhadır. Allah'ın kendisinden nefettiği ruhadır. Nefektu min ruhi ben ona ruhundan nefret ettim. Nefret ettiğim zaman ona secde edin buyurdu. Eğer bir insan Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olursa, o ruh üzerinde tecelli ederse, üzerinde görünürse, insan kendi hakikatini erip hakikati olursa secdeye layıktır. Yoksa eğer Rabbini dinlemediyse, Rabbinin ayetlerini dinleyip secde etmediyse, kul olmadı, abd olmadıysa bu durumda Allah onlar için ne dedi? Onlar hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Bu durumda secde edilen evet insandır. Ama insan da Rabbine secde ediyor. Kendisini yaratan Rabbine. Ruhundan nefettiği Rabbine secde halindedir. Secde halinde olmalıdır. Sadece namazda değil, bütün Hayatının her anında secdede olmalıdır ki o kul olsun, o abdolmuş olsun. Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşmiş olsun. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, namazlarınızda dikkat edin. Özellikle orta namazına, orta namazı iki namazın arasındaki vakittir, zamandır. Yani her anda iki namazın arasında da Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Her konuda Rabbiniz neyi emretmişse evet, secdede olun. Yani işittik ve itaat ettik deyin. Rabbinize olan imanınızı ispatlayın. Sevginizi ispatlayın. Secde Allah'a olan imanımızı ispatlama hali, hareketidir, tavridir. Eğer biz Rabbimize secdede olursak bütün varlıkta bizim için secdededir. Secde etmeyenlere de bütün varlık hizmet ediyor. Ne, niye secde ediyor? Niye itaattedir? O kul Allah'a secde etsin diyedir, bunu anlasın diyedir. Nankörlük yapmasın diyedir. Allah'ın onun üzerindeki muradını görsün. Allah'ın onu ekrem kıldığını, kerim kıldığını, ona ikramda bulunduğunu tatsın, Rabbine dönüp secde etsin diyedir, ona abdolsun diyedir. Yoksa eğer böyle yapmamışsa melekler insana secde etmiş dolayısıyla ben üstünüm demek kibirlenmektir. Allah'ın muradını anlamamaktır. Eğer Allah'a abd olmuşsa secdeye layıktır. Secde ediyorsa secdeye layık olmuştur. Yok. Abd olmamışsa hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Efendim, Ankara'dan Ali Taş Delen, Aleyküm hocama şu Herkes soruyu de. sorar mısınız? Şafii mezhebine göre kaza borcu olan bir kişi Vitr'de dahil beş vakit namazı nasıl kılması lazım? Evet. Kaza borcu olan biri. Önce mesela böyle bir sorudan anlaşılan nedir? Namaz bir borçtur. Anlaşılmış olur. Namazı kılarsa borcunu eda etmiştir. Eğer namazı kılmazsa Borcu kalmıştır. Evet, bu bakış, bu anlama hali doğru bir de doğru bir anlama değildir, yanlıştır. Çünkü namaz borç değildir. Namaz Allah'ın kullunu şereflendirmesidir. Huzuruna davet edip ona şeref vermesidir. Eğer bir kul Allah'ın huzuruna çıkabiliyorsa, Allah'ın davetiyle, Allah'ın huzuruna çıkabiliyorsa, halini Allah'a arz edebiliyorsa, Fatiha'yı okurken, yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz diyebiliyorsa, bizi sirat-i müstakime hidayet et, kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber et diye dua ediyorsa, bunu Rabbin'den birebir isteyebiliyorsa, Allah'ın kuluna verdiği şereftir, ikramdır namaz. Dolayısıyla ertelenemez. Yani daha sonra kalırım deyip kazaya bırakılamaz. Onun için ne diyoruz, namazın kazası olmaz. Orucun kazası olur, Allah öyle buyurdu ama namaz için e, kaza yoktur, hiçbir şekilde kaza olmaz. Eğer su yoksa abdest almak için durumda teyemmüm yap dedi. Evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer ayakta kılamıyorsanız oturarak kılın, oturarak kılamıyorsanız yatarak kılın, yatarak kılamıyorsanız gözlerinizle kılın dedi. Hiç açık bir kapı bırakmadı onun için namazın vaktinde kılınması gerekir. Allah ayeti kerimede eğer bir tehlike söz konusuysa bu durumda binek üzerinde veya yürüyerek namazınızı kılın dedi. Yürüyerek namazınızı kıl diyor. Binek üzerinde namazını kıl diyor. Eğer açık bir kapı olmuş olsaydı bu durumda namazın kazası evet, vardır deneyebilir fetva verebilirdi. Namazın kazası vardır dediğimizde fetva vermiş oluyoruz. Yani namazı kazaya bıraksan sonra kalabilirsin deyip fetva vermiş oluyoruz. Onun için e, namazı kazaya bırakmanın fetvası yoktur. Herkes namazını mutlaka vaktinde o zamanında kılmalıdır. Eğer imkan yoksa, herhangi bir sorun sıkıntı varsa öğle ile ikindiyi birbirine birleştirip kalabilir, yasıyla akşamı birbirine birleştirip kalabilir. Sabah namazını uykuda kalırsa, uyandığında kalması gerekir, buyurdu Resulullah Efendimiz. Eğer uykuda kalmışsa, bu durumda uyandığında namazını kılsın, buyurdu. Uyku Allah'ın ona ikrami olmuş olur. Bak hiç kapı bırakmıyor, açık kapı. Onun için namaz boş değildir. Eğer kılamamışsak, yapmamız gereken şey, kılamadığımız namazlarımıza Tevbe etmektir, istiğfar etmektir. Kılabiliyorsak, böyle Allah ile bir borç hesabı yapıp kılmak değil, sadece tövbe olsun, istiğfar olsun, secdemiz çoğalsın diye, Allah'ın huzurunda daha fazla durabilelim diye yapmamız gerekir. Yoksa bir borç gibi borcumu ödeyeyim diye eğer namazı kaza etmeye çalışırsak bu doğru olmaz. Bu namazın o bütününe yakışan bir tavır değildir. Namazı doğru anlamada bir eksiklik olmuş olur. Bunu böyle ee, anlamayacağız inşallah ee, Namazımızı kaza etmeye çalışacağız. Eğer kılamamışsak. Ama o kılamadığımızı namazın yerine geçsin diye değil, borcumuzu ödemiş olmak için değil, evet, tövbe etmiş olmak için, istiğfar etmiş olmak için namaz kılamadığımızdan dolayı. Daha doğrusu Allah bizi huzuruna davet etti, biz Allah'ın davetine icabet etmedik diye tövbe ve istiğfar olarak o namazı kılalım. Allah inşallah ona o namazımızda bize ikramda bulunur ama hiçbir zaman namazı kaza etmek namazın yerine geçmez. Evet Söylüyoruz onun için. Nasıl ki vücudun günde 2-3 sefer gıda alması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, manevi olarak da gönlün, ruhun o gıdayı alabilmesi için Allah'ın huzuruna günde 5 sefer çıkmak gerekiyor. Gıdamızı alıp e, manevi yolculuğumuzu yapabilelim diye, o manevi gücümüz olsun diye, Allah'a giden yolda koşabilelim diye, çabamızı, gayretimizi sarf edebilelim diye, Allah'ın güzelliği üzerimizde tecelli etsin diye, Rabbimizi unutmayalım diye, her anda Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilelim diyedir bu. Yoksa namazın e, kazası olmaz, o takridi bir şey olur. Evet, namaz borç değildir. Onun için kaza edilerek borç ödenmez. Namazı vaktinde kılmamız gerekir. Gıdamızı vaktinde almamız gerekir. O manevi gıdayla, o huzurdaki algımız ile yolumuza devam etmemiz lazım. Allah'a yakın olmak için, cennete koşmak için, evet, Allah'ın güzelliğini üzerimizde gösterip, Allah'a abd olmak için, Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi içindir bu. Evet. Efendim İstanbul'dan Mahbube Kerim hem Türkçe hem Azerice'ye yazmış soru, sorusunu efendim. İnsan bir kimseyi sevse ve zina yapsa o dünyada cehenneme düşecek mi ve onunla görüşüyor mu? diye sormuş efendim. Eğer biri dünyada bir günah işlerse, bir yanlış işlerse hem dünyada cezası vardır hem ahirette. Belki burada da yanlış anlaşılan bir şey vardır. Zannediliyor ki sadece ahirette cezası vardır. Hayır. Bütün günahlar böyledir. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Onu işlediğinizde ister o göklerde olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun. Allah onu mutlaka karşınıza getirir. Dolayısıyla işlediğimiz bütün hayırlar ve bütün iyilikler, sevaplar, bütün günahlar da aynı şekilde mutlaka karşımıza gelir. Bu ayet-i kerime indiğinde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki hiç bundan daha büyük bir müjde almamıştım. Sahabe soruyor ya Resulallah bu nasıl müjde olur? Zerre kadar hayır, zerre kadar şer işlediğimizde Allah onu karşımıza getirir. Bu nasıl müjdedir? Buyurdu ki evet müminler Evet, bu dünyada o işlediği günahın, yanlışın, şerrin karşılığını görür. Allah onu karşılarına getirir, karşılığını görür. Ahirette günahsız olarak gider. Ama eğer cehenneme gidecek biri ise bu durumda o onun karşısına dünyada gelmez. Hesabı ahirete kalır. Allah gururunu temizler yani. Onun için her ne olursa olsun önümüze geldiğinde, başımıza geldiğinde mutlaka düşünmemiz gerekir. Acaba bu benim hangi günahımdan dolayıdır, hangi yanlışımdan dolayıdır diye düşünmemiz gerekir. Evet yanlış yaptığımızda, günah işlediğimizde mutlaka dünyada karşımıza gelir. Ama bunun karşılığı cehennemde değildir. Günahın karşılığı cehennemde değildir. Cehennem şirkin karşılığıdır, kibrin karşılığıdır, küfrün karşılığıdır. Nifakın, münafıklığın karşılığıdır. Hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Cennete layık olmaz. İmanıyla layık olur. İmanıyla layık olduğu için Allah onun günahlarını affeder, siler. Evet, mümin hayatı yaşarken o sıkıntıları yaşar. Günahlarından dolayı sıkıntıyı yaşar. Temizlenir. Eğer bu yeterli olmazsa onun için, kabirde cezasını çeker, kıyamet yerinde çeker, o sıratın üzerinden, cehennemin içinden geçerken cezasını çeker, yolun sonuna vardığında tertemiz olarak karşıya, cennete gitmiş olur. Cehenneme yuvarlanlarsa onlar da köfründen dolayı, şirkinden dolayı, kibrinden dolayı, münafaklıklarından, nifaklarından dolayı cehenneme yuvarlanır. Onun için müminler cehenneme gitmez. Allah ait i kerimede öyle buyurdu. Allah cehennemi kafirlerle zalimler için hazırlanmıştır. Eğer dense ki şimdiye kadar mesela herkes, müminler cehenneme gider, günahları kadar yanıp çıkar dediler. Diyorlarsa bu durumda Allah'ın kitabına bakmak gerekir, ayetlerine bakmak gerekir. Allah cehennem ebedidir dedi, oradan çıkış yok dedi. Oraya kafirler ve zalimler gider dedi. Müşrikler gider dedi. Müminler için hiçbir zaman müminler cehenneme gider demedi. Evet müminler ölmeden önce cennetin müjdesini alır dedi. Cehennemlikler de cehennemin müjdesini alır dedi. Evet onun için e, kardeşimiz cehenneme gider diye söylemiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Müminler cehenneme gitmez. Bu da şeytanın başka bir hey'lesidir. Eğer cehennemde çıkış olursa bu durumda şeytan ne der? Önemli der. Günahı işleyin, yanlışı yapın. Nasıl olsa cehenneme gitseniz bile imanından imanınızdan dolayı cehennemden çıkarsınız. Bu Yahudilerin söylediği sözdü. Allah-ı de öyle buyurdu. Yahudiler cehennem ateşi bize sayılı günlerde dokunur. Yani onun bir belli bir vakti vardır. Gireriz Sonra cehennemden çıkarız dediler. Evet. Allah ne dedi? Hayır, bunlar kendi kendine onların uydurduğu şeylerdir. Onlar Allah'tan bir söz mi aldı? Ben böyle bir söz mi verdim onlara? Bu onların kendi uydurmalarıdır. Ee, Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımızda, Allah bunu net olarak söyler, cehennemden çıkış yok der, müminler cehenneme gitmez. Evet, o yolculuk esasında varsa günahı, eğer imarını kurtarmışsa, son nefeste cennetle müjdelermişse o kıyamet yerinde de aynı şekilde melekler onları müjdeler ve e, onlar cennete gider. Evet. Efendim Nazan, koca olan <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocamızdan ve program ekibinden Allah binler kere razı olsun inşallah. Bir sorumuz daha olacaktı. İnsanların imtihanı içindeki daha doğru ifadeyle özündeki nefedilmiş ruha dönmek, nefsini teskiye edip benliğinden sıyrılıp sıyrılmak peki cimlerin imtihanı nedir diye sormuş efendim. Evet. Kardeşimizin anlattığı gibi insanların imtihanı Allah'ın kendisine nefettiği ruh olmaktır. Bununla beraber o ruhta herkes kendi hakikatine eremez. Kendi hakikatini erenler Allah dostlarıdır. Allah'a dostluğu e, hak etmiş olanlardır. Bunun için hayatını ortaya koyup çabasını, gayretini sarf edenlerdir. Peki diğer insanlar için nasıl bir cennet vardır? Nasıl bir imtihan vardır? Allah hedefi belirlemiş. Evet hedef Allah'ın insana nefrettiği ruh olmaktır. Ama çok insan hedefe ulaşamaz. Ama eğer Allah yolundaysa, yürümeye çalışıyorsa, Rabbim Allah'tır diyorsa, ben Allah'a, alemlerin Rabbine teslim oldum diyorsa, bunun için çabasını, gayretini sarf ediyorsa, kendi hakikatine varamasa bile Allah'ın isimleriyle, güzelliğiyle, evet, e, kamil manada değil ama kendisinde tecelli eden isimlerle güzelleşmiş olur onu cennete taşıyan, Allah'ın o güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesidir. Aynı şey cinler içinde geçerlidir. Evet, Allah'ın nefreti, ruh yok ama Allah'ın isimlerinin tecellisi vardır. Allah onun fıtratını yaratırken, evet, isimlerin tecellisinden ibarettir. Onun fıtratı da aynı şekilde o da kendisindeki fıtratındaki Allah'ın isimlerine yolculuk yapar. Eğer bunu becerirse, tıpkı insanlar gibi kul olmaya, abd olmaya çalışır, Rabbini dinler, Rabbini itaat etmeye çalışırsa, o da kendisinde tecelli eden Allah'ın isimlerine vasıl olmuş olur, varmış olur. O isimler onda da tecelli etmiş olur. O da onun da imtihandadır. Allah'ın isimlerini kazanmakla mükelleftir. İnsan da böyledir. Evet. Allah'ın kendisine nefettiği e, ruha vasıl olmak, Allah'a vasıl olmak e, kamil manadaki ustattır. Bu bir tek e, insana ait bir e, nimettir. Onun için melekler, cinler insana secde etmiştir. Allah'ın nefettiği ruha secde etmiştir. Daha doğrusu bunu böyle anlamak gerekir. Evet, insanın hedefi Allah'ın kendisine nefrettiği ruha kavuşmaktır, nefret ruh olmaktır. O Allah'ın nefret ruhta Allah'ın bütün isimleri tecelli etmiştir. Aynı şekilde diğer cinlerde de, onlar da kullukla mükelleftir, Allah'ın isimleri onda tecelli etmiştir. O da kendisindeki Allah'ın isimlerine vasıl olunca kamil olur, veli olur. Evet velinin kendi ruhuna vasıl olması gerekmiyor. Allah'ı her şeyden çok canından çok seviyorsa o velayete adım atmıştır. Eğer kemale ererse vasıl olursa önce kendine vasıl olur Allah'ın kendisine nefrettiği ruhla Allah'a vasıl olur çünkü. Evet onlar da onların imtihanı da Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaktır. İnsan içinde bu başlangıç itibarıyla böyledir ama kemalatta Allah'ın kendisine nefrettiği ruhla müşerref olur, şereflenir. Evet. Efendim kardeşimiz diğer bir sorumuz ise bir kardeşimizin sorusu ben 9 yaşındayken annem vefat etti yurtlarda büyüdüm, sıkıntılar çektim şimdi Rab olarak benim terbiyemde illa bu mu gerekli gerekliydi ben de herkes gibi ailemle olsaydım iyi bir kul olmayacak mıydın? teşekkürler demiş efendim. Evet. İmtihani Allah belirler. Her bir kulü için hayırlısı nedir? En güzeli nedir? En güzel şekilde nasıl kazanır? Bu imtihani Allah belirler. Bununla beraber Allah imtihani belirlerken, hangi anadan, hangi babadan dünyaya geleceğimizi o belirler? Hangi memlekette dünyaya geleceğimizi o belirler? O bunu belirlerken, İmtihanı kazanmamız için, bize gereken fıtratı, gereken tecelli ile beraber tecelli edip, öyle dünyaya gönderir. Eğer kazanabilecek bir konumda, durumda olmazsa, bu durumda o ona zulmedilmiş olur. En kamil manada nasıl kazanabilecekse, Allah muameleyi öyle yapar. Bir de, şunu şöyle anlamak gerekir. Allah'ın kul üzerinde bir hakkı vardır. Kulü üzerinde bir muradi vardır. O kulunun, o imtihan esnasında, kulluğunu gösterip, imanını ispatlamasını ister. O kulü öyle sever. Onu öyle seviyor. Bir başkasını, şükür halindeyken sever. Onu da muameleyi ona göre yapmıştır. Birine, Zahiri ikramda bulunur, şükretsin diye. onu şükür halini sever, ötekine musibet verir, sabretsin diye. Onu da öyle sever. Her bir kura düşen, Allah'ı hesaba çekmek değildir. Niye? Başkasına böyle muamele ettin, bana böyle muamele ettin deyip hesaba çekmek değil. Her birine düşen, Rabbim benden ne istiyor? Evet, Her bir insan kendini yeryüzünde Hz. Adem gibi görmelidir. Bir kendini, bir de Rabbini bilmelidir. Diğer insanlar, bütün olaylar, meseleler, her şey onun için bir imtihan, bir kazanma vesilesi, kazanma imkanıdır. Kulun her anda, acaba Rabbim benden ne istiyor? Nasıl yaparsam Rabbim benden razı olur, nasıl yaparsam Rabbim benden razı olur deyip öyle hareket etmesi lazım. Böyle yaparsa kulluğu kabul etmiştir kul olmayı kabul etmiştir. Alemlerin Rabbini kabul etmiştir. Allah benim Rabbimdir. Ben Allah'a teslim oldum demiştir. Yoksa şeytanın kendisine verdiği vesvese hareket edip, düşünüp, e, konuşursa evet, Rabbine ters düşer. Dolayısıyla Rabbini de anlayamaz. Evet, Rabbini anlamak için Tanımak için çaba göre sarf etmelidir. Kendisine nasıl bir muamelede bulunmuş? O muameleyi yaparken ona nasıl bir gönül hali vermiş? Nasıl yapmasını istiyor? Yapmasını istediği şeyi yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Yapabilecek güce sahiptir. Yapıp yapmamak onun kendi tercihidir. Eğer Rabbini tercih ederse yapar. Bazen de mesela kul Hayatını yaşarken onu anlayamayabilir. Ya da başkaları başka tarafa onu döndürmüştür. Başka türlü anlatmıştır. Rabbinin hikmetini, muradını anlayamamıştır. Kendini anlayamamıştır. Rabbinin kendisinden ne istediğini anlayamamıştır. <gülüyor> Ama bunu anladığında ne yapması gerekir? Hemen Rabbine dönüp, evet ben Rabbime döndüm ya Rabbi sana döndüm. kurun sana döndü ya Rabbi. Şimdiye kadar bilmiyordu. Şimdi anladım ya Rabbi. Sen benden beni istiyorsun. Senin benim üzerindeki üzerimdeki muradın sana abdolmamdır. Seni sevmemdir. İman etmemdir. Bu imanımı, bu sevgimi ispatlamamdır. Bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun ben biliyorum ki sen Rahman ve Rahim'sin. Sen benim için rahmet rahmeti dilemişsin beni rahmetinin içine almayı dilenmişsin. Sen hayırsın. Benim için hayrı dilenmişsin deyip, evet, Rabbi ile muhatap olması gerekir. Rabbinin huzurunda durması gerekir. Hayatını öyle yaşanması gerekir. Olmasaydı olur muydu? Olmasaydı olmazdı. Herkesin imtihanı özeldir. Ve herkes Allah katında özeldir. Allah kurunu nasıl bir kulluk haliyle görmek istiyorsa muameleyi öyle yapar. Bazen kulunu şükür halinde görmek ister, muameleyi öyle yapar, nimetlerle onu imtihana tabi tutar. Bazen onu sabır halinde görmek ister, bu sefer musibetlerle onu imtihana tabi tutar. Ama mutlaka ikisiyle de imtihana tabi tutar. Her iki halde de kulunu görmek ister. Bu bütün insanlar için böyledir. Efendim Muş'tan Ahmet Faruk Şahin Esselamu Aleyküm Hocam Aleykümselam. Bir sorum olacak Bütün gençler için demiş efendim Bir ayet var Mümin erkekler ve mümin kadınlara söyle Gözlerini haramdan sakınsınlar Bugün sokak dışında Televizyon internet yoluyla Bu daha çok ihlal ediliyor Bu emrin hikmetini ve ihlalinin Mümin'e neyi kaybettirir Emrin çiğnenmesi hangi günah boyutunda hesaplamak gerekir? Sorumun eksik yanını tamamlamanızı rica ederim. Allah, Kur'an hikmetlerini anlamayı ve güzelliğini tatmayı hepimize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Hayat baştan sona imtihandır. Bir nefsin işlediği günah vardır ki, o şiirttir. Allah'ın affetmediği günahdır. Nefsin günahı, işlediği günah. Nedir nefsin işlediği günahlar? Nefsin hali, hangi günahları vardır? Kibirlenmek. Kibirlenmek en baştaki vasfidir nefsin. Kendini Allah'tan bağımsız görmek, Allah'a kendini muhtaç görmemek, ihtiyaçsız, Allah'ın tabiriyle müstahini görmek haset etmek, insanlardaki nimetin olmamasını dilemek, o bu nimete layık değil deyip, Allah'ın taksimatına itiraz etmek, Allah'ın muamelesine imtihanını anlamadan itiraz etmek. Onun için Allah ait kerimede buyuruyor, siz ayetlerimi, benim ne söylediğimi anlamadan inkar mı ettiniz? Öyle mi? Eğer değilse yaptığınız neydi? Anlamaya çalışmadın sen, buyuruyor. Rabbini eğer anlamadıysa bu durumda itiraz eder. Aynı şekilde Allah'ın kendisine yaptığı muameleye itiraz eder. Niye Allah bunu bana verdi? Başkasına niye vermedi? Farancalar böyle böyle bak yanlışlar da yapıyor. Allah yine onlara vermeye devam ediyor. Ama e, tövbe eden, ibadet yapan kullarına da böyle muamelede bulunuyor deyip e, itiraz ediyor. Önce bir peygamber üzerinden, Resulullah Efendimiz'in üzerinden, diğer peygamberler üzerinden kulluğu anlamaya çalışmak gerekir. En büyük musibeti Allah onlara vermiştir. Evet öyle buyurdu. En büyük musibeti bana, peygamberlere, sonra bize yakın olanlara verir Allah dedi. Niye? O'nu temizlemek için, O'nu büyütmek için, O'nu kemale erdirmek için. Onu nefsinden, nefsinin arzularından, isteklerinden, şirkinden kurtarmak için. Onu benliğinden, varlığından kurtarıp Hazreti İnsan yapmak içindir bu. Saf Allah'ın ikramidir. Evet. Onun için Allah sevdiklerine beraber buyurdu. Demirlemek içindir. Zatına seçmek içindir. Rahmetinin içine almak içindir. Kul boynunu bükecek, Rabbim Allah'tır diyecek. Allah da onun rahmetinin içine alıp, onu zatına seçecek. Bunun içindir o. Evet, Nefsin haribudur. Her hali şirktir nefsin. Kibir, gurur, rüya, haset. Evet, şirk. Allah bunları affetmez. Bunu mutlaka temizleyip iman etmek lazım. Hepsi de imanla ilgilidir. Bedene ait olan arzular, istekler, günahlar eee günahdır. Şirk değil, günahdır sadece. Neyi gerektirir? Tevbeyi, istiğfarı gerektirir. Ne burada ayet-i kerime'de? Allah çok çok tevbe edenleri sever. Evet. Neden çok çok tevbe edenleri sever? Kulunun çok çok günaha düşeceğini biliyor da ondan. İmtihan ne kadar ağırsa, günah işlemek ne kadar kolaysa Kulun kazanması da, kazanma imkanı da o kadar büyük ve o kadar çok demektir. Neden? Çünkü her günah önüne geldiğinde o Rabbine dönüp, Ya Rabbi sana döndüm, beni koru ya Rabbi, ben yanlış yapmak istemiyorum dedikinde kazanıyor çünkü. Allah peygamberlerini anlatırken ne buyurdu? Onlar daima Allah'a dönerdi eğer böyle günaha düşme tehlikesi varsa, kul da daima Allah'a dönme imkanına sahip oldu demektir. Yoksa biri dağın başındaysa, onun Allah'a dönme imkanı yok, tövbe istiğfar etme, günah işleme imkanı yoksa, onun kazanacağıyla, o günahın işlendiği yerde bulunmak, onun kazanacağı bir olur mu? Bir olmaz. Günahın Rahatlıkla işlenebileceği yerde bulunan Allah'a dönmek zorunda kalıyor imanından dolayı. Günahtan Allah için yüz çevirmek zorunda kalıyor. Sürekli kazanıyor böyle. Sürekli Allah'a yaklaşıyor. Sürekli Rabbi ile arasındaki perdeyi kaldırıyor. Sürekli Allah için bir şeyler yapıyor. Nefsine taviz vermiyor, arzularına, isteklerine taviz vermiyor. Allah'ın emrini kendi nefsine, arzularına, isteklerine tercih etme imkanına sahip olmuş oluyor. Onun için bu bir imtihan, bu bir kazanma imkanıdır. Allah herkese, her kula farklı farklı kazanma imkanları verir. Kime nasıl bir kazanma imkanı verir? Yani neyle imtihana tabi tutarsa tutsun, onun o imtihani kazanma imkanı vardır, gücü vardır, o hali vardır ve mutlaka Allah ona yardım eder, kazansın diye. Çünkü Allah kulundan yanadır. Kulü kazansın istiyor. Kulunun kazanmasını seviyor. Evet. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Onun için imtihanlara e, takılmamak gerekiyor. Önümüze, karşımıza nasıl bir imtihan gelirse gelsin, onu nasıl kazanırım deyip çaba gayret sarf etmek gerekir inşallah. Efendim bir izleyicimiz mesaj atmış. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahabelere rabıtayı emretti mi? Evet. Rabıta, gönlünü rapt etmektir. Bitiştirmektir. Allah ayet-i kerimede müminleri anlatırken, müminlerin hallerini anlatırken, bir de rabitum diyor. Rabıta yapanlar, gönlünü rapt edenler. Gönlünü nereye rapt edecek? Allah'a, Resulüne, Allah'ın vahyine, Emretmiş midir? Evet. Allah emretmiştir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Müminler, müminlerin kendi canlarını peygamberden önce tutmaları yaraşmaz dedi. Peygamberlerini kendi canlarına tercih ederler. Yani peygamberlerini kendi canlarından çok severler ve kendi canlarına, kendilerine, kendi nefislerine tercih ederler buyurdu. Eğer seviyorsak gönlümüz bitişmiştir, Rab olmuştur. Ne kadar seviyorsak, Rabıtamız o kadar güçlü ve o kadar kuvvetlidir. Seven sevdiğini unutmaz. Rabıtadan gaye, Mürşidini unutmamaktır. Mürşidinin kendisinden ne istediğini unutmamaktır. Mürşid kendisinden neyi istiyor? Onun Allah'a dost olmasını istiyor. Allah'a dost olan birinin tavrıyla hareket etmesini istiyor. Düşünmesini, konuşmasını ve amelde, harekette bulunmasını istiyor. Yanlış yapmamasını istiyor. Allah'ın karş emrine karşı gelmemesini istiyor. Mürşidini düşündükçe, o aklına geldikçe, onunla beraber oldukça bunu yapmaya çalışır. Dolayısıyla Rabıta sevmektir ve bununla beraber tabi olmaktır. Onun istediği gibi yapmaya çalışmaktır. Evet. Allah bir de ne buyurdu? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mahfret etsin. Allah emretti. Ona tabi ol dedi. Onunla beraber ol dedi. Nasıl tabi oluyorsun? Unutmaman gerekir ki tabi olasın. Yani her anda karşı karşıya geldiğin her durumda, her olaydan meselede acaba Resulullah Efendimiz böyle bir durum karşısında ne yapmıştır, nasıl yapmıştır, nasıl yapmayı yapmamızı emretmiştir deyip baktığımızda Resulullah Efendimizle beraber olmuş olur ve ona tabi olmuş oluruz. Yoksa ben onu kabul ediyorum demekle ona tabi olunmuş olmaz, iman edilmiş olmaz, Allah'a iman edilmiş olmaz. Aynı şey müşid Kamil içinde geçerlidir, Rabut'a da budur, tabi olmak. Eğer o Allah'ın vahyiyle emrediyorsa, Resulünün sünnetiyle, hayatıyla emrediyorsa, hepsi birdir, birlemek gerekiyor. Aynı şey mesela fena fi ihvan için de geçerlidir. Allah ayet kelimede kerimede ne buyurdu? Onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Onların o açlık gününde yemeğe ihtiyaçları olduğu halde evet, kendi kardeşlerini, mümin kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Ne derler? Bunun karşılığında da sizden herhangi bir teşekkür beklemiyoruz. Sizi Allah için doyuruyoruz derler. Onun için bir Kamil'in yaptığı her ne olursa olsun evet da buna dahildir. Bütünüyle Resulullah Efendimiz'in hayatını ortaya koymaktır. Bütünüyle Allah'a abdolmayı ortaya koymaktır. Abdolmanın yorunu ortaya koyup onu o yolda yürütmektir. Evet. Efendim Zonguldak'tan Cemal Hacı efendim 6 aydır sizi takip ediyorum. Diyar TV bir arkadaşa tavsiye ettim. Arkadaşın hiçbir, hiçbir bilgisi olmadan sizi Şii mezhebinden olduğunuzu söyledi. Benim de kafama takıldı. Efendim siz hangi mezhebdensiniz? Evet. Allah suizani haram kılmıştır öncelikle. Ölü kardeşinin kardeşini öldürüp etini yemek olarak tabir etmiştir onun için böyle ağzımıza geldiği gibi konuşmak, eğer o doğru değilse, iftiraysa, evet, bu şekilde konuşan onun altından kalkamaz. Allah'a hesabı veremez. Allah sorsa, kurum bunu niye söyledin böyle? Senin bunda ne faydan, ne menfahatın vardı? Neyi umarak bunu söyledin derse ne cevap verebilir? Evet, kardeşimiz mezhebimizi sormuş. Ben Hanefi mezhebindenim. Bununla beraber mezhep din değildir. Hanifi olsun, şafi olsun, maliki olsun, hanbeli olsun. Eğer ehli sünnetse bu durumda hak mezheptir. Hak mezhebi sadece böyle e, dörtle sınırlamak yanlıştır. Bir mezhep hiç ismini belki bilemeyebiliriz. Eğer Kaynağı Allah'ın kitabı ise, Kur'ansa ve Resulü'nün sünneti ise, o hak değil midir? Yani hak olması için, ille de onun isminin Şafii ya da Maliki Hanbeli mi olması gerekir? Hayır. Bu bakış yanlış bir bakıştır. Bununla beraber sahabenin mezhebi var mıydı? Hayır. Her biri bir mezhep sahibi, bir yol sahibiydi. Resulullah Efendimiz'den dini nasıl öğrenmişse öyle yapıyordu. Bir alim ihtihad mertebesine geldiğinde onun herhangi bir mezhebi taklit etmesi doğru mudur? Doğru değildir. Çünkü o da aynı şekilde ihtihad etme makamındadır. Evet. Bununla beraber işte Şii olsun, Alevi olsun, hangi mezhep olursa olsun, Caferi olsun yani sanki onlar böyle mümin değilmiş gibi, Müslüman değilmiş gibi konuşmak yanlıştır. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsa, Resulünün yolunda yürüyorsa o mümin ve Müslümandır. İster ismine Şii densin, ister Alevi densin, ister Caferi densin, ister başka bir şey densin. Ama eğer Allah'a iman etmemişse, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamışsa, Kur'an'a sarılmamışsa, Resulünü kendisine örnek olarak, önder olarak, Resul olarak kabul etmemişse, kendine göre din üretmişse, o da mümin ve Müslüman değildir. İsterse ismi Hanefi olsun, mezhebin ismi, ister Şafi olsun, ister Maliki, ister Hanbeli olsun. İsimle kimse bir şey kazanamaz. Evet. iman bireyseldir bir kere. Gönül itibariyle yapılması, kazanılması gereken bir nimettir. Eğer çabasıyla, gayretiyle imanı kazanmamışsa, evet, babasının mezhebi neyse, o da o mezheple büyümüştür. Yola öyle devam etmiştir. Evet. Bizim de bulunduğumuz yerde Hanifi mezhebi Çoğunlukta olduğu için biz de aynı şekilde o mezhepte yolumuzu devam ediyoruz. Buna beraber diğer mezheplere de herhangi bir şekilde ayrım yapmıyoruz. Kim La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah diyorsa o bizim mümin kardeşimizdir diyoruz. Ayrım yok. Mezhebi nedir diye sorulmaz. Mesele Allah'a iman etmektir, Allah'a abd olmaktır. Mesele La İlahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Bunun için imanını da ispatlamaktır. Bu lafta kalan bir şey değil. Evet, Hayatının içinde bir şey. Bir, eğer o imanı yaşıyorsa o mümindir. Sadece lafta söylemişse ona bir şey kazandırmaz. Evet. Efendim Bursa'dan Emine Şahin Selamun aleyküm. Allah sizden razı olsun. Selam. Sizi başımızdan eksik etmesin. Allah. Biz dokuz kardeşiz. Babam beş yıl önce vefat etti. En küçük kardeşim yanında kaldığı için babam kardeşimle birlikte dört katlı bir bina yaptı. Abimin biri vefat etti. Şimdi sekiz kardeşiz. Abimin üç çocuğu var. İki oğlan, bir kız. Şimdi kardeşim mirası kardeşlere altın vererek helalleşelim diyor. Ölen abimin çocuklarına da bir kat hediye etmek istiyor. Kız kardeşlerimin bazıları kabul etmiyor az olduğu için. Şimdi nasıl helalleşelim? Hocamızdan dua istiyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Dünya geçicidir. Eğer kardeşler arasında bu şekilde böyle mirastan dolayı sorun sıkıntı olursa Manevi kardeşlik gerçekleşmemiş demektir. Mümin kardeşliği gerçekleşmemiş demektir. Biraz bize ayeti söyledim. Evet, müminler kardeşlerini kendilerine tercih ederler, nefislerine tercih ederler dedim. Bir de eğer bu öz kardeş ise mümin kardeşi ise, artık nasıl bir tercih yapması gerekir, ona göre hesap etmek gerekir. Elbette ki öncelikle yetimlerin hakkını gözetmesi gerekir. Bununla beraber eğer o babasıyla beraber kazanmışsa, beraber olduğu için beraber kazanmışsa ona da bir hak tanımak gerekir. Mutlaka kendimizi karşımızdakinin yerine koyup öyle konuşmamız lazım, öyle hüküm vermemiz lazım. Kendimizi karşımızdakinin yerine koymadan hüküm vermeyelim. Ee, i̇nşallah sonu hayır olur. Bununla beraber Dünya malından dolayı, herhangi bir mirastan dolayı birbirimizi üzmek, birbirimize kırılmak da yakışık almayan bir şey olur. İnşallah hep beraber böyle güzel güzel anlaşırız, anlaşma yoluna gideriz. Belki böyle bir durumda herkesin durumuna göre muamele etmek de daha doğru olur. Bu kararı hep beraber almaları gerekir. Yani birinin durumu düşükse ona daha fazla yardım etmek gerekir. Birinin durumu iyiyse onun da biraz feragat etmesi gerekir. Böyle kardeşçe bir paylaşım olsa güzel olur. Elbette ki Allah'ın verdiği bir hak vardır o taksimatta ama bir de iyilik yapmayı unutmayın dedi Allah. Miras taksiminde iyilik yapmayı unutmayın. Eğer orada yetimleri varsa, o miras paylaşımında orada hazır olan fakirler, fukara, miskinler varsa onlara da ikram edin dedi. Her bir de eğer o birazcık paylaşanlar arasında eğer böyle ihtiyaç sahipleri varsa onların biraz daha gücün etmesi daha uygun olur inşallah. Evet. Biz bir mesajla bir ara verelim. Buyurun. Efendim Derya akka'ya selamun aleyküm. Aleyküm selam. bayan kardeşlerim adına dünyadaki bütün gülleri Pir Hazretlerinin ayaklarının altına seriyor. Bize tattırıp ve yarattıkları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve buradan dışarıdaki bütün kardeşlerimize selam olsun. Onları görmeden çok sevdik demiş efendim. Allah razı olsun. Tattırıp yaşattıkları şeyler için demiş. Evet efendim. Evet. Hep beraber güzellikler yaşamaya çalışıyoruz. Birbirimize o güzellikleri ikram etmeye çalışıyoruz. Hayatın tadidir. Hayattaki mutluluk, gerçek mutluluk, hakiki mutluluk Allah için bir şey yapınca o tadılır. Allah için çaba gayret sarfedilince, Allah'a kul dönünce, Allah ile arasındaki bir perdeyi aralayınca, Allah'a sen beni Rabbimsin deyince Allah'ın ona sen benim kulumsun dediğinde, Allah'a ya Rabbi ben seni seviyorum, senin için bu fedakarlığı yapıyorum dediğinde, bu sıkıntıyı yutuyorum dediğinde, senin için. Asıl mutluluğu o zaman tadıyor ve yaşıyor. Bunun için müminlerin hep beraber Allah'ın ipine sarılıp birbirine yardımcı olurken, işte o güzellikleri birbirine tattırıp ikram etmelidir. İnşallah hep beraber o güzellikleri hem yaşayacağız, tadacağız ve birbirimize de onu ikram edip yaşatacağız inşallah. Evet. Ben teşekkürler. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.